Charlie Chaplin Oyuncağı Roman Yazan Burak Akyüz Seslendiren Seyhan Zemberek. Gece erken uyumam gerekiyordu. Sabah kaldığı otele gidecektim. Onu orada karşılamaya. Sanırım bunu dün gece beceremedim. Şehir dışından geliyor ve burada az kalacak. Bu iki bilgi benim hızlı davranmam gerektiğini söylüyordu. Çabuk karar verebilme yetisini hiç kazanamadım. Gece uyuyamadım. Ve bu stresimi daha da arttırdı. Üst kattaki coştu. Kızın şen kahkahaları ayda yılda bir olur. O da erken uyumam gereken geceye denk geldi. Sus be kızım. Biri kuvvetlice kalorifere vurdu. O vuruşa yine çığlıkla karşılık verdi üst kattaki kız. O kadar boydan o kadar ses nasıl çıkıyor diyesi geliyor insanın. Karşılamaya gideceğim kadından zamanında çok etkilenmiştim. Ve sanırım bunu şimdi öğrenmiş. Zamanında ona bir şiir bile yazmışım. Otolin Rubes'ine gittiğimde bu duygularımın tamamen karşılıksız olduğunu ilk selamlaşmada ve sarılmamızda anladım. Frederick Beganber'ın dediği gibi, hayat böyledir işte. Kendinizi azıcık mutlu hissettiğinizde sizi hizaya sokmayı iyi bilir. Neyse, hizalandıktan sonra sohbete başladım. Onu beklerken resepsiyondaki kadınla yalandan konuşuyorduk. Yok burayı daha çok turistler mi tercih ediyor, bizimkiler mi falan filan. Diyorum işte, yalandan konuşuyoruz. Ne kadar uğraşsa da şivesi fışkırıyor. Sal gitsin ne uğraşıyorsun? Hep böyle kafam bozukken yazasım geliyor zaten. Neyse, otelden çıkarken kadın sırtındaki dövmenin ayrıntısını anlattı. Evet, bu kadına karşı hislerim var ve bu onun umurunda değil. Demek oluyor ki zor bir gün geçecek. Bunun önemini anlatmaya çalışacağım. Bir an dün gece aklıma geldi yeniden. Onu görmek benim için çok değerliydi ve ben bu süre zarfında kilo almış olmamı çok kafama takıyordum. Aldığım psikiyatri ilaçları iştahımı çok açmıştı ve bunu durduramamıştım. Öyle ki sadece bir günlük yürüyüşün bile işe yarayacağını düşünerek dün gece kısa bir mesafe yürüyüş yapmıştım. Ayşegül de bu sırada İstanbul'a gelmişti. Ben bir günlük o kısa yürüyüşü bitirdiğimde o da oteline yerleşmişti. İşte şimdi otelinde onu görüyordum. İçimde yıllardır biriktirdiğim bir heyecan vardı. Ve saklandığı yerden çıkıyordu. Bu kadını en son 14 yıl önce görmüştüm. Evet, 14 yıl. En son gördüğümde onunla sevgili olmanın hayallerini kuruyordum. Öyle ki aynı hayalleri hala kurmayı sürdürüyordum. 14 yıl. Düşündüm. Ne yaptım 14 yıl? Bu boşluğun yerini ne doldurdu? Bana... Boşuna yaşadığımı, bu kadının otele gelmesi mi bu kadar net anlatacaktı. En son gördüğümde onun yüzünde oluşan o inanılmaz güzellikteki gülümseme aklımda canlandı. Onu görmeme çok az bir zaman kalmıştı ve ben kendimi öncelikle o gülümsemeye hazırlıyordum. Onun karşılaşmadan önce neler söyleyebileceğimi, nasıl bir stratejiyle ona sarılacağımı zihnimde canlandırmaya çalıştım. Yazıştığımız saatte oldukça erken bir saatte otelin lobisine gelmiştim. Çünkü dün gece çok zor bitmişti. Bir an önce içeğim bitsin diyeceğin bir içecek gibi saatleri bedenim içine çekmişti sanki. Çok erken bir saat olmasına rağmen yollar beklediğim kadar boş değildi. Bir pompayı andıran yolda yolun sonuna denk geliyordu otel. Çevresi simetrik saksılarla süslenmişti. Bu kadar az zaman geçirdiğim ve ilişki yaşayamadığım bir kadın hakkında bu kadar çok yazacak şeyi nereden buluyordum? Onu inceledikçe bilmediklerim daha da artıyordu. Merdivenlerden indiğinde onu daha rahat görmek için lobideki masanın en köşesine oturdum. Dünkü yazışmamızda erken saatte yazışırız diye konuyu kapatmıştık. Ben onu arayıp da uykusundan uyandırmak istemiyordum. Bunca zaman sonra göreceğim kadının gözünde Düşüncesiz bir ima bırakamazdım. Belki de hiçbir işe yaramayacaktı bu düşündüklerim. Her şeye rağmen soluk bir Mayıs günüydü. Havanın bu kimliksizliğinin en bariz göstergesi insanın kıyafetleriydi. Hepsi birbirinden kararsızdı. O renkli mağazalardan bin bir pazarlıklarla alınan uzun kollu giysiler şimdi bellerde ve omuzlarda sallanıyordu. Hala bekliyorum. Bu bekleme sırasında resepsiyondaki kadınla konuşmayı bıraktım. Sadece onu beklemeyi istiyordum. Dün geceyi Avrupa yakasında kalma adına Serkan'ın evinde geçirdim. Mümkün olan hiçbir sürecin önümde engel olmasını istemedim. Belki de hayatıma yeni bir amaç kazandırmıştım. 37. yaşımın içindeyim. Ve önceki yıl adına ilişki bile denemeyecek bir saçmalığın içinden çıkmıştım. O anda mevcutta bir işimin olmaması ve boğuştuğum ilaçlar beni bu ana daha çok bağlamıştı. Yanımda getirdiğim kitabı okumayı, okumaya çalışıyordum. Sevdiğim de bir yazar olmasına rağmen bir türlü okuzuklarıma yoğunlaşamıyordum. Hayatımda kendimi yanaştırmak istediğim bir liman olduğunu fark etmiş miydi acaba? Sadece iki gün İstanbul'da kalacaktı ve iki günden kendime ne kadar zaman alabilirsem almak istiyordum. Adeta bir aç gözü gibi onunla geçireceğim saatlerin peşindeydim. Dün gece telefonla onu aradığımda yanındaki arkadaşının alaycı konuşmalarını işitmiştim. Belki de alkolün etkisindendi. 2003'ten 2017'ye geçen sürede ne yaptığını bilmiyordum. Sadece birkaç saat geçirebilmiştim bu kadınla. İşte o yarım kalan saatin peşindeydim şimdi. Bunca zaman böyle bir boşluğun dolmaması benim de hayatımın boşluğunun özeti gibiydi. Uyandı mı acaba? Okuyamıyorum. Düşünemiyorum ve şu anda kimseyle konuşmak istemiyorum. Onun tüm yüzüne yayılan gülümsemesini zihnimde canlandırıyorum. Telefonda bana dediği öyle zor günler geçirdim ki şimdi hayatı gülümseyerek savuşturuyorum sözünü anımsıyorum. Bu da bende minik bir tebessüm oluşturuyordu. Aşık mı oldum? Bunu da test edeceğim. En sonunda indi. Karşımda Modern gizliyle yürüyen bir antik Yunan heykeli gibiydi. Yürüdükçe de yüzündeki gülümseme orantılı şekilde yükseliyordu. Çok tuhaf bir andı benim için. Bunun için aylarca beklemiştim. Aylarca beklerken ne yapmıştım? Ya da yaptığım bir şey varsa burada işe yarıyor muydu? Hiç düşünemedim. Tek düşündüğüm yine o mükemmel gülümseme. İşte bu gülümseme bu kadını yıllarca zihnimde tuttu. Bana sarıldığında ikimizin de anlayamadığı tuhaf kahkahalar atıyorduk. Tabii ki önce onun kollarını gevşetmesini bekledim. 14 yıl önce gördüğüm kadının yüzüne yıllar, doğal olarak belli çizgiler çekmişti. Yine de o çizgiler gülümsemesine hiçbir şey yapamamıştı. Gözlerimle konuşuyordum. Bakışlarımla altında gülen bir ağız ona işte yine aynı sahildeyim diyordum. Seninle o sahilde buluşan adam. Yine başka bir şehrin sahilinde olmak istiyor diyordum. Hala inceydi. Israrla kilo almamış gibiydi. Sanırım bu ayakta sarılma anının hiç bitmemesini istemem çok belli olmuştu. Masaya oturduk. Erken geldiğimden söz etti. Çokse sohbet edecek zaman bulamamıştık. Resepsiyondaki kadın sırtındaki heykel dövmesinden söz etti. Sonrasında ne kadar güzel bir kadın olduğunu anlattı. Ben Ayşegül'ü dikkatli bir şekilde izlemeye devam ediyordum. Acaba bıraktığım yerden devam edebilecek miydim? Çocukça bir umut olduğunu biliyordum. Evlenmişti. Çocuğu vardı. Sonra ayrılmıştı eşinden. Ama kim bilir arada neler neler. Belki de hayatında yeni biri var. Belki de bana yıllar önce vermediği o şansı yine vermeyecekti. Zemin kattaki otelden çıkarken resepsiyondaki kadın bana yüksek frekansta gülümsedi. Gülümsemesinin içeriğinde... ''Güzel kadın bulmuşsun.'' Vardı. Dışarı çıktığımızda Ayşegülle bunu paylaştım. Kadını anlatırken fark etmeden karı sözcüğünü kullandığımda yine gülümseyerek beni uyardı. ''Çok kapasın.'' Bu şehirde az zaman kalacaktı ve ben de bunu en iyi nasıl doldururum bunu düşünüyordum. İstiklal Caddesi'nde yürürken aniden onu bir kitapçıya soktum. Kendi romanımı satın alarak ona verdim. İmzalayacak zamanım olmadı.'' Oyuncak Müzesi'ne götürdüm onu. Bu renkli dünyayı sevebileceğini umuyordum. En alt kattan en üst kata insanlık tarihinin özeti vardı. Deniz altından kovboylara. En üst katı ziyarete gelmişti sıra. Charlie Chaplin oyuncağının önünde durdum. Uzun uzun baktım. Bir ayağı havadaydı. Chaplin'in çocuk versiyonunun oyuncağı yapılmış. Eski bir tarih. Charlotte ile Yaşıt. O anda... Orada çok kaldım. Neden kaldığımı bilmiyordum. Ne vardı ki bu oyuncakta? Ne vardı ki? Herhangi bir özelliği yoktu. Yani diğerlerinden ne farkı vardı? Onunla bu oyuncağın önünde fotoğraf çektirdim. İlk fotoğrafımızdı bu. Ve fotoğrafa baktığında hiç beklemediğim bir şey söyledi. Yine biri var aramızda. Yine gülümseyerek şaşırdım. Öncelikle bu zekasına hayran kaldım kelimelerle oynamasına ya da kadına aşık olduğum için her yaptığı dahice geliyordu. Bu cümlenin her bir kelimesini tek tek düşündüm. Yine, ne zamandı ilki? Demek ki bu kadınla beraber olma şansım vardı. Biz dedi. Demek ki biz diye bir şey var. O biz kelimesi beni tuhaf bir şekilde mutlu etti. Ama o biri kim... O kastettiği kişi, demek ki bizi ayırmayı başarmış. O an anladım, 14 yıl önce kaybetmiştim. Kaçırmışım pek çok şeyi. Ama bu cümle aynı Chaplin oyuncağının önünde olduğu gibi beni yerime mıhladı. Oradan çıktığımızda işinden ve çocuğundan söz etti. Bense bir an önce şu aramızdaki birim meselesine gelmek istiyordum. Kafeye doğru yürüdük. Oraya oturduğumuzda artık bizimle ilgili Birkaç bir şey konuşmak istediğimi hissettim. Tüm gün hep nesnel konuları konuşup durmuştuk. İki şehir, iş, çocuk, gelecek planları ve plansızlıkları. Hava yağmaya hafiften başladı. Sırtına bir hırka aldı, iki fincan kahve alıp geldim. Sonra onunla konuşurken ona daha yakın olmak için canına, yanına oturmak istedim. Yine gülümseyerek karşıma geç, dedi. Koyduğu mesafeye rağmen yine sorumu sormak istiyordum. Daha fazla beklemedim. Bu ona ilk kendimi açtığım andı. Aramızda olan bir kişiden söz etti. Aramızda olan bir kişiden söz etti. Tahmin ettiğim kişi değil mi? Ondan dolayı benden uzaklaştın dedim. Çok yavaş bir şekilde kapatarak gözlerini... Evet anlamına gelen bir mimik yaptı. Benim aleyhime olan bir eylemde bile nasıl estetik görünüyordu gözüme bu kadın. Bense o zamanlar onun nasıl istediğimi tekrar ettim. Bazı hatalarımız anlık... Bazılarıyla o anlık hataların yansımaları. Bense yıllar önce hiç ciddiye almadığım bir hata yapmıştım. Evet, Ayşegül ise gayet soğukkanlı bir şekilde konuşuyordu benimle. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Merak etme, dedi. Gerçekten yaşam felsefesi miydi bu yoksa beni rahatlatmak için mi söylüyordu bunu bilmiyordum o an. Dışarıdaki yağmur şiddetini arttırdı. Yağmur damlalarının yere düşme sesi arttıkça hırkasını bedenini sarması çoğalıyordu. Bu cadde onunla yürümenin hayalini kuruyordum ki umurumda değildi bu cadde. Evet, kafeden kalktık. Hala zihnimde onunla Charlie Chaplin oyuncağı önünde çektirdiğimiz fotoğraf yüzüyordu. O fotoğrafı çekeni bile sevmiştim. Sanki beni de sevdiğini hissetmiştim o fotoğrafa bakarken. Yolda yürürken kuaföre uğrayacağını söyledi. Ancak onu beklemememi istedi. Birisinin beklememesinin kendisinde beklemesinin kendisinde streç oluşturacağını söyledi. Yine gülerek, yine yıllar önce güldüğü gibi bir kültür merkezinde zaman geçirdim. Yalandan broşürlere baktım, kaförden çıkışında yine yanına gidecektim. Çünkü aklım hep ondaydı. 14 yıl önce tanıştığım ve sadece birkaç saat zaman geçirebildiğim bu kadına karşı tuhaf hislerim vardı. Sanki her yaptığı bana olağanüstü geliyordu. Yıllar önce ondan çok hoşlanmış, sonra da küçük bir şiir yazmış ve o şiiri ona okutacak fırsatı bulamamıştım. Zamanı öldürüp yanına gittim. Gittiğinde henüz işi bitmemişti. Pedigür seansı devam ediyordu. Ayaklarının arasına pamuklar sıkıştırılmıştı. Pamuklardan rahatsızdı. İlk defa onu gergin görüyordum. Sürekli gülümseyen kadın o anda gülümseyemiyordu. Oradaki kadın pamukları henüz çıkarmaması gerektiğini söylüyordu. Ama Ayşegül dinlemedi. Yergin bir şekilde dükkandan çıktı. Çıkarken bir şey söylemedi. Neye kızdığını anlayamadım bile. Yürürken akşam altı gibi bir randevusu olduğunu söyledi. Bense bunca yıldan sonra gördüğüm kadınla geçirdiğim saatlerin yetersiz olduğunu söyledim. Gülümsedi. Kimin için böyle güzelleşmişti acaba? Olağanüstü parlıyordu. Diyorum ya, her şeyi olağanüstü görünüyordu. ''Eğer sıkılırsan ara beni'' dedi. Dedim. O anki bana bakışını tamamlayacak, tanımlayacak bir edebi metinleme bile bulamıyorum. Gözleri hafiften doldu. İkimiz de Bağdat Caddesi'nde ayakta durmuş birbirimize bakıyorduk. Sözcükler iflas etmiş. Bir an bile, bir an hiçbir, hiçbir şey söyleyemedik. Ancak yüzündeki o gülümseme devam ediyordu. Bu bakışın altında şu mu vardı? ''Yazık, çırpınıp duruyor.'' Ya da benden hoşlanıyor ama yapabileceğim bir şey yok. Acıması mı? Bildiğin gibi değil mi? Demek istiyor. Ne var bu mayasında şefkat, şefkatle olan bakışta? Bana sarılıp sonra taksiye bindi. Taksinin arka camından bana bakmaya devam ediyordu. Gözden gitene kadar da boynunu çevirmedi. Uyuyamıyorum karşılıksız sevgili. Aslında bir insanın karşılıksız bir şekilde sevgi duyduğu kadını kendinden daha cesur görmesi de ilginç duygu. En azından daha önce karşılaştırmadığım bir duygu. Beni karşılıksız bırakan kadının mutlu hayatını kendimle hizalıyorum ki mantıksız bir şey yaptığımı da bilerek. Şu anda bu şehirde geçirdiğim zamanın da mantıksızlığını peşine ekliyorum. Ayşegül şehir dışında. Acaba kinim, kiminle gülümseyecek? Bu sefer gerçekten... Sait Faik'in dediği gibi, yazmazsam delirebilirim. Akıl sağlığımı yerinde tutan tek şey bu. Şu anda sevgili okur. Eğer ki varsam. Son yazdığımı 45 kişi okumuş. 45 kişi bakmış, tıklamış, işte onlardan biri. Karşılıksız aşkımı cesaretinden dolayı kutluyorum. Bunları nasıl olsa okumayacak. O yüzden rahatım. Bir de şu yönden rahatım. Karşısına geçip şunu söyleyebildim. ''Lütfen, lütfen sevgilim olur musun?'' Sevgilim olmadı ama en azından bu hayatta bu kadar korkak olmanın bir işe yaramayacağını bana göstermiş oldu. Dün tüm gece uyuyamadım. Başka bir şehirde, başka bir arkadaşımın evinde, evin tüm ışıkları açık bir şekilde bekliyordum. Duvarda görebildiğim tek şekil orak ve çekiçti. Daha doğrusu anlayabildiğim o. Medusa'nın Bursa versiyonu gibi sırıtış var yüzünde yaratığın. Ne demekse cep telefonum açık. Canlı yayın veriyor. Cumhurbaşkanının Fatih Terim'in ne dediğini yaklaşık beş kere dinledim. Hey karşılıksız sevgili. Uyuyamıyorum. Seni zihnim süzmeyi başaramıyor. Ama en azından senin kadar cesur olmayı de, denemeliyim. ''Bu dünya karşılıksız aşk tarihinin en işe yarar eylemi olabilir.'' Bitirmem gereken bir iş vardı. Bitiremedim. Mutfağa git gel, odaya git gel. Evde büyük değil ki yan yatmış telefonumun ekranı hala haber kanalını sayıklıyor. Arada uyudunma mesajları da geliyor. ''Hayır, uyuyamadım. Bu gece de sabahı bulacak. Bu şehirde yalnız başıma kaldığım dört gece var. Dördünde de sabahı erittim. Evet.'' Biri diğer arkadaşımın eviydi. Boşanma harifesinde bir kadın. Diğeri bir otel odası, dolabında Kur'an-ı Kerim olan. Son iki gecede bu ev. Hiçbiri benim evim değil. Uyuyamıyorum. Uyuyamıyorum karşılıksız sevgili. İstanbul'dan Boyna Mesaj arkadaşımdan. Ne oldu Metin? Ben de yazıyorum diyorum. Hayır, yani Ayşegül'ü merak etmekle meşgulüm. Yine bakıyorum kaç kişi beğenmiş, yeni bir şey paylaşmış mı, yorum var mı? İki dakika önce bakmıştın. Olsun, ya yeni bir şey varsa, ya yeni bir şey paylaşırsa. Ya manyak mısın oğlum? Sen de karşılıksız olabilirsin benim için sevgili okur. Yani var mısın bilmiyorum. Varsan emin ol ki duygularımı karşı tarafa net bir şekilde ilettiğimden emin olabilirsin. Neyse, yeni tıklama yok. Tamam. Mutlusun. Bunu kıskanmıyorum. En azından işe yarayacak bir şeyler yapmak istiyorum. Şu anda İstanbul'dan sel dolu ağaç kopma haberleri geliyor. Bense bunları yazdığım kafenin garsonuna buranın kaçta kapanacağını soruyorum. Ya sabaha kadar yazmak istersem? Biz kapattıktan sonra koltuklarda oturabilirsiniz. Biz karışmayız dedi. Ne mutlu. Ne mutlu bana değil mi? Sabah uyandığımda psikiyatriste gitmeyi planlıyordum. Ama yeni tanıştığım kütüphanecinin devlet hastanesi 10 dakika dinleyecek. Sonra dayayacak ilacı. Terapiste yönlendirse ne olur? 10 dakikalık 10 dakikalık terapist ne işe yarayacak demesi beni uykuya daha çok teslim etti. Sabah ezanıyla uyumuştum. Sabah ezanı her okunduğunda bu sela uyumaktan daha hayırlı anlamına gelen yeri dinlerim özellikle. Uykuya dalmam 6'yı geçti. Tüm ışıkları söndürdüm. Uçak kalkış hazırlığı gibi. Mutfağı, odayı söndürdüm. Telefonu kapattım. Ve sürekli tekrar eden canlı yayın bitti. Acıyan gözlerimi kapatıp onu düşündüm. Hayalimde bana kızdığı sahneleri canlandırdım. Hayalde bile aşk yaşamayı geçtik, kavgasına razıyım. Şu an daha güzel zaman geçirdiğine eminim. En azından sabaha kadar açık bıraktığı bir canlı yayını yok. Kalktım, iş yerime geldim. İmza yaptıktan sonra öğle arasında şu spor salonuna nasıl hizalarım diye düşündüm. Tüm hırsımı bedenimden çıkarıyorum. Henüz kart basılmadı bana ve bu salona çok da düşünerek kaydolmadım. Aynı bu şehre çok da düşünerek gelmediğim gibi. Uyuyamadım karşılıksız sevgili. Acayip kaslara sahip adamın yönlendirmelerini dinliyorum. Tüm stresim azalıyor bir süreliğine. Aynada arasılara beliren sırt kamburuma bakıyorum. Düzeltiyorum. İğneli vücuduna bu kadar kısmı nasıl sıkıştırdığını düşündüm bir süre. Bu aletlerin altına girmek bilincimi bir an olsun uzaklaştırsın istiyorum. Umarım bir gün senin kadar cesur olabilirim. Lütfen. Lütfen sevgilim olur musun? Sorumun muhatabı karşılıksız sevgili. O korkunç yağmur. Birazdan buraya da yağabilir. İyi hesaplamam lazım. Ki hesaplamaları iyi yapan biri değilim. Bekle. Gelmeyeceğim. Bekleyiş. Gücünü kendinden alan çok nadir durumlardan biri. O yüzden bu kadar güçlü bu duygu bende. Sen de bana böyle diyorsun. Bekle. Gelmeyeceğim. Bu şehre yıllar sonra ilk kez gelişim. Ve ömrümde ilk kez bir haftalık bir zaman geçirecektim. Boş bir otel odasında. Hep yazarların anılarında okumuştum bu otel odalarını. Yalnızlıklarına ev sahipliği yapan. Günü birlik kaldığım zamanlarda o, odalarda, o odalarla hiçbir duygu alışverişim olmamıştı. Bu şehre gelişimin tuhaf bir mutluluğu var içimde. Çatı katında olabildiğine sıcak bir oda. Sıcaktan mı, heyecandan mı karar veremedim. Uyuyamadım odanın içinde. Bu şehre onun için gelmiştim. O da bayram ziyareti için buradaydı. Telefonda onu aradığımda buraya onun için geldiğimi söylediğimde şaşkın seslerle birleştirdi konuşmasını. Benim için mi geldin? Önceki konuşmamızda öyle anlamamıştım. Aslında bunu bu şekilde açıklamak istediğini anlamıştım. Sadece bir saatliğine bile olsa onu görmek için geldiğimi biliyordu. Resepsiyondakileri Sürekli ulaşımla ilgili sorular soruyordum. Konuşulabilecek birkaç konum olsun diye. 15 yıl önce bu kadınla bu şehrin sahilinde oturmuştum. Ona hissettiğim hiçbir şeyi anlatamamıştım. Şimdi 15 yıl sonra kendimce bunun revanşını almak istiyordum. Tüm gün zihnimde dolaştırıyordum söyleyeceklerimi. Yıllar önce öğrencisi olduğum bu şehri tekrar ezberlemeye başlıyordum. Onun oturduğum sahile gittim sadece benim için anlam ifade ettiğini bilerek akşam saatlerinde görüşebileceğimizi söyledi. Bir hafta kaldığım zaman da sadece bir gün görebildim onu. Bir bekleyiş uzmanı olduğum için buluşmamıza birkaç saat geç gelmesine de önemsemedim. Farklı şehirlerdeyiz ve farklı duygulara sahibim. Yakın arkadaşımız bu isterimi ''Sen bu durumu seviyorsun'' diye açıklamıştı. Uzakta olmasını, yani uzaktan sevmeyi, uzaklığın seni acıtmasını... Ve hatta yakınında olursa bu duygudan uzaklaşacağından ürküyorsun. Kendi duygun, karşındakinden daha değerli. Bencilce değil mi? Zaten uzun zamandır bu duygunun beni savurmasını istiyorum. Boş, beklentisiz hayatımın tek beklentisiydi belki de. Onu gördüğümde ona sarıldım ama ürkekçe bedenini çekti. Ben de bir daha denemedim. Gülümsemesi... Tüm bedenine yayılmıştı. Onunla 15 yıl önce buluştuğumuz kafede tekrar buluşmamız onun için bir şey ifade etmese de benim için çok değerliydi. Kendi kendine oyuncak alıp da mutlu olmaya çalışan çocuk gibi. O başkasının armağanı değil. Sen aldın kendine. Bir de çocukken yediğimiz şekerin en güzel kısmını sona bırakırız ya. Daha güzel olan kısmı bir an önce bitsin isteriz. Onu beklediğim saatlerde işte öyleydi. İşinden gücünden söz etti. İşten çıkarıldığını söyledi sonra iyice zayıflamıştı. Böyle olduğu için gülümsemesi artık tüm yüzünü kaplıyordu. Yüzü sadece gülümseme haline gelmişti. Ben iş arkadaşıyla tesadüfen karşılaşmıştım bu şehirde. Ona anlattım ama o artık iş arkadaşı diye bir şey olmadığını söyledi. İkimizi de yoran şeyler farklıydı. Ona göre kendisinin çok daha gerçekçi sorunları vardı. Yeni bir iş bulmak, sağlık sorunları olan çocuğu, hangi şehirde yaşayacağının belli olamaması vesaire vesaire. Adeta gazeteciye röportaj verir gibi anlattı bunları bana. "Belki de aynı şeyleri ben sana karşı hissetmiyorumdur." dedi. Oradaki belki belki de ben de tahribatı azaltmak içindi. Benimle ilgili bir durumdan bir olasılık gibi söz etmesi de şaşırttı beni. Bak, şu an hangi şehirde olacağım belli değil. Benim yaşadığım şehre gelseydin sen de gitmek zorunda kalacaktın belki de. Bu gidişin içinde aşk olmayacaktı. Kendimi savurmamın karşılığıydı. Halbuki ben onun yaşadığı şehre göç etmediğim için çok pişman olmuştum. Elini tutmak istediğimde bileğindeki morluğu gördüm. Fark etmeden elim değmiş omurluğun üzerine. Çocuğunu susturmak için en sonunda vurmak zorunda kalmış. Ağır ilaçlar kullanıyordu aylardır. Bunca acı yüzündeki gülümsemeye bir şey yapamamış. Hangi yazardı e, unuttum. Aşk için bir şuur kaybı diyordu. Ben de benzer bir durum yaşadım. Her şeyi sil baştan hale geldi zihnimde. Yıllar önce boşandığı için evliliğe hep soğuk bakmıştı. Ama o anda ailesinin kendisini evlendirmek istemesinden söz etti. Yıllarca direnmişti ama sonunda tamam, tamam bakın birini demiş. Ona göre bu bir yenilgi. Bense sevgi ve aşkın arasındaki farkı anlatmaya çalıştım. Neden duyguma sevgi değil de aşk dediğimi? Bu kafenin adı değişmemişti. 15 yıl önce onunla tanıştığımız yerde ve atta Onun çevresindeki her şey değişmişti. Sanki benim de duygularımı sabit tutmamı ister gibi aynı yerdeydi. Garson kahveyi getirdiğinde cebimden bir kağıt çıkarıp garsona verdim. Bak, bu şiiri 15 yıl önce bu kadına yazmıştım. Burada. Buradan kalkıp hemen karşıdaki o sahile gittik. Her şeyin aynı kalmasını beklemek e tabii ki ahmaklık ama istediğim o değil. Garson şiiri okudu. Ardından gülümsedi. Kadın da gülümsedi. Ardından... Kahvesini içmeye devam etti. Masaya arkadaşı geldi. Üzerine o da yorum yaptı. Bu işleri nasıl karavana harcadığımı. Uzunca konuştuk ilişkiler hakkında. Hep öyledir ya, sıkışınca genellemelere gidersin. O da bana dönüp, ''Bak, bizim yaş grubumuz kadınlara senin için bu şehre geldim.'' demeyeceksin. ''Geçerken uğradım.'' diyeceksin. Çok seviyorsan bile riski az sözcükler bulacaksın. Verdiği bu taktiği gülümseyerek onayladı. O ise bu sevginin üzerinde bir baskı oluşturduğunu söyledi. Arkadaşı masadan kalktı bir süre sonra. Bizim konuşacaklarımız olduğunu düşündü. Her şeye rağmen gittik sahile. 15 yıl önce oturduğumuz noktada oturduk yine. O zaman borçlu olduğum sözcüğü söyledim iki kez. Sevdiğimi. Dev gülümsemesiyle yanıt verdi. Bir şey mi söylemem gerekiyor? ''Hayır'' diyerek gülümsedim ben de. Kendine bu şehre ait hissediyorsan buralısındır'' demişti yıllar önce bu noktada. ''Hala aynı fikirdeyim'' dedi. Belki de Shakespeare dizesinde doğru söylüyor. ''Aşkı başka bedenlerin üzerine geçiriyoruz ve onu aşk zannediyoruz.'' ''Yani herkes aşk diye bir hayale aşık.'' ''Kalktık, arabasına binip gitti. Bu sahnelerin vazgeçilmesidir.'' Peşimden öylece baka kaldım. Bir gün daha kaldım o şehirde. Belki onu bir daha görürüm diye. Ertesi gün aradığımda, ''Ne işin var burada?'' ''Baskı yapıyorsun işte.'' dedi. Dün gece sevgimin asla bir baskı aracı olmayacağını söylemiştim. Şehre, sahile, ışıklara, tramvaya son kez baktım. Ona 15 yıl önce yazdığım şiiri sesli okudum kendime. Söylemeyeceğim sana. Ama bileceksin yine de. Söylediğimi de, söyleyemediğimi de. Göreceksin. Neden üşümüyoruz denize karşı? Hadi. Anlat da dinlemeyeyim. Nasıl olsa sabaha çok var. Ama bir dur. Dinle. Söyleyemediğimi. Ah bir anlatsan yerime. Duysam, duysan, sonra da duysalar. Var mı hayatında bir yenilik? Bu bana telefonda sorduğun tek soruydu. O telefon görüşmesinde uzak ve kesik seslerinin arasından bana gelen böyle olmasını istedin, bir ölü sesle karşıladım beni. Sabah kalktığımda, evimin salonunda, bir aşağı bir yukarı yürüyordum. Zihnimde, sen bana kızıyordun. Senin bana öfkelendiğinde neler söyleyeceğini düşünmeye çalışıyordum. Ama ne de güzel geliyordu öfken. Şöyle diyordum. Hayalinde bile hayale kapılma. Hayalinin bile gerçekten uçup gitmesine izin verme. O yüzden hayalimde bile senin bana sevgi sözcükleriyle yaklaşacağını düşünmedim. Orada da bana bunun uzak olduğunu anlatmanı istiyordum. Evet. ''Bana uzak olan seni, hayalimde senin yanında başka insanlar da vardı.'' Beraber konuşuyordum ve onların bir an masadan kalkmasını bekliyordum. İşte o anda seninle baş başa kalıyordum. Senden bir on saniye gözlerime bakmanı istiyordum. Evet, sadece on saniye. Gözlerini kaçırmadan. ''Sadece on saniye bana baktığında sana sevini seviyorum demeyi başarabilecek miydim acaba?'' Yoksa sen fark ettiğin anda vaz mı geçecektim? Ben hayalimde seni konuştururken yeni sözcükler bulacağım kendime. Ama gerçeğe yakın cümleler. Eminim ki sen de böylesini isterdin. Seni hayalimde konuşturma seansımı bitirdiğimde çıktım evden dışarı. Yürüdüm. Çoğu zaman olduğu gibi amaçsızca. Seni düşünmek için yollara ihtiyacım var. Uzun yollar. Ne kadar yürürsem o kadar büyüyeceksin zihnimde. O yüzden bitmesini istemedim o yolların. Kulağımdaki müziği sonuna kadar açtım ve sürekli aynı şarkıları dinleyip duruyorum yıllardır. Sevgili sizsiniz. Doğada hiçbir şey yok olmaz. Boyut değiştirir. Öfkeden edebi benzetme yapasım da yok. Zaman yönetimi sorunum olduğundan dolayı saatleri istediğim gibi bölemedim güne. Artık kamburlaşan sırtım sandalyeyle mülakat yapmak ister gibi eğrilmiş. Sosyal medyada insanlar bugünün beni ezdiğini iyi biliyorlar. 14 Şubat. Saat istediğim gibi akmıyor. Ya da bugüne hiç olmamış gibi davransam. Hı? Yani hiç yaşanmamış. Acaba onu yoksaysam yarattığı tahribatı azaltabilir miyim? Otello'nun dediği gibi, soyulduğunu bilmeyen insan soyulmamış demektir. Markasını asla ezberleyemediğim cep telefonumun kamerasını açıp videoya kaydettim kendimi. Kısa bir 14 Şubat konuşması. Beğenmedim. Kimseyle paylaşmadım. Kurduğum cümlelerden kadrişe giren ampule kadar hiçbiri gözüme güzel görünmedi. Orada 14 Şubat'ın tarihçesini anlattım kendimce. 1900 yılından birisi sevgilisine bir kart atmış ve bu kutlama merasimi öyle başlamış. Sevgililer gününde iş görüşmesi yapmak için yola çıktım. En iş giysisi olabilecek giysilerle. Yolda yürürken onu düşündüm. Onun gülümsemesinin tahrip gücünü ve üzerimdeki etkisini. Yolu koşar adım yürüyordum ondan kaçmak için. Ne olur daha az işgal et zihnimi. Zihnimdeki alanı alanı küçülsün diye adımlarımı daha da sıklaştırdım. Evet, zihnimdeki alanı küçülsün diye adımlarımı daha da sıklaştırdım. Kaçarcasına, koşarcasına yürüyordum. Metronun sesi daha inmeden duyuluyordu. Yanımdan geçen kalp şeklinde balonlar gri atmosferin tek çıkıntısıydı. Öyle ki kırmızı renk güne damga vuracaktı. Müzik dinliyesim de gelmedi bugün. Bugün hiçbir şey gelmedi. Reklam panolarının önünden geçtim. Yürüyen merdivenlerde yürümeden durmaya çalıştım. İnsanlara çarpmamak için özen gösterdim. Gideceğim iş görüşmesinde yine de savrup durmak istemedim. Kısa bir görüşme oldu. Sonunda Biz sizi sonra ararız durumu mu diye sorduğumda mülakatı yapan kadın sadece bu sorudan sonra gülümsedi. Aşağı indim. Yine yürümeye başladım. Bu sefer nereye yürüyeceğimi bilmiyordum. Ya birisi zamanı durdursun ya da ileri alsın istiyordum. Metronun alt katı Alice Harikalar diyarında masalı gibiydi. Yukarıdan bakınca sadece basit bir metro girişi ama altında iki tane süpermarket var. Bir tarafı kahveci aşağıdaki e, diyar diyarda dolaşıyordum. Evet Alice Harikalar diyarı. Eve gitmek istemiyorum. Bugün en hızlı şekilde nasıl geçer bilemedim. Arkadaşım Mehmet'i aradım. Yeni yazacağı senaryonun hazırlıklarından söz etti. Formalite sorular ve yanıtlar işte. Onunla görüşmedim. Başka bir patronu aradım. O sırada başkasıyla konuşuyor. Bir süre sonra tekrar aradım. Yine aynı. Sorun değil. Benim zihnimde şu başkasıyla konuşuyor. Koş aradım, oradan çıktım. Bir an yazar olduğumu unutmak istedim. Başka ne yapabilirdim ki? Tüm mal varlığıma baktım. Banka ATM'si yani. işte başka ne olabilirsin sorusunun yanıtı orada. Dijital ekranda. Tekrar kıta değiştirerek bizim tarafa geldim. İndiğimde arada sırada görüştüğüm kadını aradım. Sevgililer gününü kutladım. İnsanların sevgililer gününü kutlamakta ayrı bir gariplik. Son öpüşü buluşmamızda bana dört tane sevgilisi olduğundan söz etmişti. Sonra anlamı küçülttü. E görüşüyoruz falan. Amerikalıların bize çaktığı ilişki sıfatları bunlar. Eğer kuzenleriyle görüşmekten sıkılırsa yanıma geleceğini şöyle söyledi. Tabii gelmedi. Ben de beklemedim zaten. Şairin dediği gibi. Belki de yanındakiler kuzenleri değildi. Bu da zaten şairin ilgileneceği bir şey olmazdı. Yürüdüm. İstemsizce. Soğa nanik yaparak. Onun yerine yalnızlığıma sarılarak. Şarkıcının dediği gibi. Yalnızlığım bile yoruldu. Bir kafede kahve içiyordum. Aşık olduğum kadını aradım. Sevgililer gününde bari sevgili olmak istediğim kadını arayayım dedim. Gülerek teşekkür etti. Sonra akşam sevgilisiyle program olduğunu söyledi. Haliyle benim söylediklerim havana gitti. İnatla konuşmayı sürdürmek istiyorum ama konuşacak bir konu yok. Hayırlı olsun mu diyeyim ne diyeyim bilemedim. Telefonda nefesim de kesilmeye başladı. Ne olursa olsun sana olan duygularımın orijinalliğine inanmanı istiyorum. Bunlar basit değildi. Sevgililer gününü bir başkasıyla kutluyorsun ve yaşayabileceğim bir şey yok. Evet, kısa cümleler. Hep yaptığı gibi. Seninle aynı şehirde olmayı çok isterdim. Uzatmayalım istersen. Sevgililer günümü kutlamak için aradın, ben de seninkini kutluyorum. Ben kabul etmiyorum. Bugünü kutlayan sensin. Ben sokaklarda başıboş dolaşıyorum. <gülüyor> Neyse. Bence de uzatmayalım. Dedi ve kapattı telefonu. Sanırım vahşi kapitalizm dedikleri asıl bu. Bana anında bir paket sigara aldırdı bu durum. Yürürken mesaj yazdı arkadaşım. Görüşmek istedi. Bilemedim ama bu yıkımdan da biraz uzaklaşmam gerek. Aragon'un tezini doğruladım yine. Geldi yanıma oturdu. Sanki alkol şişesi gibi arda, arda yuvarlıyorum çay bardaklarını. O da ilişkilerin acımasızlığından söz ediyor. Onun yanında da konuştum. Kavramın bir kedi gibi olduğunu söyledi. Hiç fark etmedim. Belki de yaşımız ilerlediği içindir dedi. Söylediklerinin bir kısmını dinleyemedim. Aynı sözcükleri tekrar söylediğini anlattı. Evet aynı sözcükleri defalarca kez tekrarlıyormuşum. Söylediğin bir sözü tekrar sanki ilk defa söylüyormuşçasına söylemek şizofreni belirtisidir. Şu an zihnimin nasıl çalıştığını bilmiyorum. Bugün 14 Şubat. Onun için pek bir etkisi yoktu. Çayını bitirdi, dersine gitti. Bense sokakta 14 Şubat'ın ortasında kalbi başkasına ait olan bir kadını seviyorum. Oradan bir etkinliğe doğru yürdüm. 14 Şubat'la ilgili bir meditasyon olduğu yazılıydı. Küçük bir yer. İçeri girdiğimde insanlar henüz gelmeye başlıyordu. Genelde orta yaş ve üzeri erkeklerin oluşturduğu topluluk konuşmacıyı bekliyor. Daha önce bir etkinliğine daha katılmıştım ama bugünkü konu sevgililer günü. Aslında bir yardım derneği. Kişisel gelişim etkinlikleri de yapıyor. Duvarlarda ilk etapta anlam veremediğimiz şekiller var. Her şeye rağmen huzur vardı orada. Ama, ama huzur bende yoktu. Aşık olduğum kadının sevgilisi şu anda ona hangi iltifatları yapıyor acaba? Yiğidi uzun elbisenin e, renginden söz ediyor mudur? Saçlarını neden ayırarak da acaba? Ona muhteşem bir kadın olduğunu söylüyor mudur? Yoksa yanlışlıkla şarabı, şarabı masaya mı döktü? Of şu an şu an şu an onlar evrenden güzel bir zaman rezerve etmiş. Ben ben burada bu adamlarla duvarlara bakıyorum. Zaman ilerledikçe kalabalık arttı. Etkinlik mekanı kare şeklindeydi. Ben de uzun kenarın ortasına denk gelmiştim. Bir yanıma öğrenci, diğer yanıma yaşı benden bayağı ileride bir kadın denk geldi. İçeri hafif kilolu eğitmen geldi. Enerjilerimi açacakmışız. Evet, karamsarlık yok dedi. Hepimizle tanışmak için ortaya oturdu. Kadın katılımcılar onunla birlikte geldi. ise? Neyse, biz katılımcılar millet dışarıda çatır çatır sevgililer gününü kutlarken biz burada kendimize enerji çekeceğiz. Tamam Mızmızlığı bırakmam gerekiyor. Tanışma sırasında sıra bana geldi. Aradaki kirdeşmeler falan konuşmalar. Neyse konuşmaya başladık. Sevgilisiyle şu an post romantik bir an yaşıyor. Onu birkaç saat önce aradığımda benim sevgililer günümü kutlamaya kalktı. Olmadığını biliyor. O sevgilim olsun istiyorum. Bunu da biliyor. Ama Olmadı enerji yok. Ne yapayım zil takıp oynayayım mı? İşte bu yüzden olmuyor. ne enerji göndereceksin. İsteyeceksin ki o da sana gelecek. Şu an saat sekiz. On ikiye dört var. Dört saatte mi değişecek her şey? sarlık yok. Of peki. Sanırım bu etkinliğin çıkıntısı ben oldum. Sonra sevgi ve aşk kavramları üzerine tartışmaya başladı. Aynı şey olmadığına dair. Ancak milyon kere dinlediğim ya da okuduğum şeyleri burada ilk kez, evet ilk defa öğreniyormuşçasına dinlediğimi fark ettim. Bir aşk romanı bile yazdım ama daha fazla aşk üzerine konuşmak istemiyorum. Beni yenen, mahveden bugünün üzerine konuşmak istemiyorum. Evet, dört saat sonra sevgililer dünü olacak bugün. Kadınlarımız beyaz atlı prens arıyor. Belki de atı siyahtır. Nereden biliyoruz? Hep bir kodlanma var, dedi. Ekonomi profesörleri gibi başını bilmiş bilmiş sallayarak sonra bana döndü. Yeneceğiz bu lanetini. Bense düşünmeye başladım. E ee, ama saat ilerliyor. İlerledi e ne kadar sürer bu aşk geceleri. Bunları düşünmekten bu enerji sohbetlerine katılamıyorum. Yani olmuyor. Telefon görüşmemizde yaşadığı şehre neden gelip yerleşmediğimi sordu. Bana sorumsuz dedi. Sanırım beni reddetmesinin ana nedeni buydu. Daha çok, daha çok savruluyorum. Burada konuşulanlar beni daha da, daha da daha fazla mutsuz ediyor. Onun beni reddetişinden sonra kendime daha çok bakmaya başladım. Daha düzenli bir hayat, daha az boşa harcanan zaman, daha daha bir şeyler. Etkinlik ilerledikçe seans halini almaya başladı. Adı Sevgililer Günü Etkinliği'ydi. Ama herhangi bir açıklama yazmıyordu. Zaman geçtikçe seansta ayağa kalkmamızı istedi. Beden eğitimi dersi gibi gruplara ayrıldık. Beni çağıran üçlü kadın grubu, gel bakalım küçük Emrah tavrıyla elini oynattı bana karşı. Gittim, el ele tutuşun, enerji alışverişi yapacağız dedi. Önce A grubu olarak belirlediklerim, karşısındakine seni seviyorum diyecek, sonra aynısını B gruptakiler yapacak. Yaptık. Her seferinde sesimi değiştirmeye çalıştım. Komutan edasıyla devam etti. Şimdi A'lar B'lere seni affediyorum diyecek. Bakın. Söyleyemeyenleri görüyorum. E yaptık aynısını yalandan da olsa yaptık işte. Ya da bana öyle geldi. Şimdi B'ler A'ya seni seviyorum. Seni affediyorum. Seni affediyorum. Seni affediyorum. Seni affediyorum. Beni affedin, beni affedin bunu beceremedim. Güneşten mi, aydan mı, nereden geliyorsa bu enerji beni gördüğü zaman vazgeçer zaten. Belki çoktan geri göndermişimdir. Bana döndü. Eyvah! Eyvah dedim. Şimdi anladın mı nedenini? İşte bu enerji. Aşkı istiyor musun? Aşkı istiyorsan sana gelir. E, peki aşk beni istemiyorsa? <gülüyor> Bak yine... E, tamam tamam sustum. Daha sonra yerimize oturduk. Elimizi e, elimizi kalbimize götürüp bir şeyler söylememizi istedi. Ne elimi kalbime götürebildim ne de dediklerini söyleyebildim. İnadına yaptığım bir şey değil. Olmuyor. İmkansız bir aşkın içinde kıvranırken kime neye nasıl enerjimi göndereceğim. Hı? Yine de etkinlik bitince dönüp ona sarıldım. Teşekkür ettim. ''Kısmet seneye artık.'' dedi. ''Eve geç gitmek istiyorum. Saatler zamanımı kemirsin istiyorum. O yüzden oradan geç çıkanlardan biri olmaya çalıştım.'' Sonunda girdim dondurucu soğuğa. ''Beni istediği gibi savursun.'' dedim. Bir süre sonra otobüs bekledim. Çokla, çok da beklediğimin bilincinde olmadan, nasıl olsa hiçbir şoför üzüntümün nedenini anlamaz.'' İstemsizce binip eve döndüm. Saat tam gece 12'de bilgisayarın başına oturup bunu yazdım. İyacağım o ki kıymetini bilin sevgililer gününün. Hayalindeki kadına aşıksın. Bir aşık kendine iştenlikle yazabilir mi? Bunu mesaj olarak yazmıştım uyumadan önce. Gözlerim uykuya teslim olduğunda sinimde kalan son cümleler bunlardı. Adeta kırıntılarını hissettim rüyalarımda. Bu mesajıma karşılık bana mesaj attı. Aslında ihtiyacım olan şeyleri yazmadı ama mutluydum. Onun cümlelerini karşımda gördüğümde onunla uyanmak gibiydi. Sanki sabaha yakın bir zamana kadar konuşmuştum onunla. Beraber uyumuştuk ve ben uyandığımda onun yanındaymışım gibi. Hayalindeki kadına aşıksın dedi. Beni gözünde çok büyütüyorsun. Büyüttüğün abarttığın kadar değilim. Bu yüzden beraber zaman geçirmek istiyorum seninle. Acaba böyle olunca aşkın ne hale gelecek? Aşkın direnebilecek mi buna? Beni sevmeye devam edebilecek misin? Bana sorduğu bir soru değildi ama soru işareti vardı cümlenin sonunda. O çengelimsi işaret sivri ucunu bana geçirdi adeta. O sürü soru işareti dolaştı durdu içimde. Ona aşık oldukça daha iyi anladım. Aşık olduğum kadın aslında ulaşmak istediğim karakterdi. Benim için ideal olandı. Asla onun kadar özgür ve onun kadar cesur değildim. Onunla olma çabası bile bana minik bir cesaret veriyordu. Onunla olma hayali. O yüzden o mesajlaşma anı çok büyük bir duygu uyandırdı bende. Sanki ünlü bir şairin gizli bir mektubu okuyormuş gibi. O ise inatla bana, İçimde yarattığım kadına aşık olduğumu yazıyordu. Bir aşık içtenlikle kendini yazabilir mi? Mesajımın altına hemen yorumunu yazmıştı. Peşinden gülücük koyarak. Senin gözünde büyüttüğün kadar değerli değilim dedi. Ardından bence diye ekledi. O bence'nin iki yanına koyduğu tırnak işareti aslında özetliyordu yazışmamızı. İki yanından kolunu tutan bir kolluk kuvveti gibi. Suçluyu götüren iki görevli gibi. Yeniden İzmir'e gidiyordum. Kimine göre ise içimde uğraşmak istediğim bir şeyi yaratmak istiyordum. İstanbul'da bir kafede karşılıklı sigara içerken Burak'la dedi ki, Git ve gör. Onu ne kadar sevsem de bunun karşılığının olmayacağını söylüyordu. Yine de denemek istiyordum. Serkan'la beraber yola çıkmıştık. Gece süren sıkıntılı bir yolculuktan sonra İzmir'e vardık sabah. Güneş ışıklarından yapılma demir perde gibi indi sabah önümüze. Ne tuhaf ki yıllar önce otobüsle giderken İzmir tabelasını gördüğümde kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Ben ise elimde kağıt kalem bir şeyler karalamaya çalışıyordum. Kalem ve kağıt otobüsün virajlarına ve kıvrımlarına dayanamıyor, kağıda yamuk yumuk harflerle bir yazı yazmış oluyordum. Üçüncü Richard oyunundaki replik gibi... Bin tane kalp çarpıyor göğsümde. Şimdi o göğüste o kalp atmıyor ama yine de heyecanlıyım. Onunla aynı şehirde olacağım için. Sırtımdaki çanta beni kambur bir kaplumbağa haline getirmişti. Bir an önce onu bir yere bırakmak istiyordum. Ardından da Ayşegül'le mesajlaşmak. Acaba şu an ne yapıyor? Muhtemelen uyuyor. Gündüzün ortalarında aradım onu. Bu sefer standart bir tonla konuşmak istiyordum. İzmir'e geldim, ha evet. Çantamı aldım ve çıktım. Sanki İstanbul'da otobüsle bir yerden bir yere gider gibi. Ee, bugün seni görebilir miyim? Aslında plansız programsız çıktım, ya öylesine. Yani çantamı nereye bırakırsam orada kalacağım. Peş peşe sıraladım bu cümleleri. Ama hiç de öyle değildi. Hiç de o kadar cesur biri değildim. Plansız bir şekilde çantasını alıp yollara düşecek kadar. Tek belirsizliğim, Akşam nerede kalacağımı bilmiyor oluşumdu. Bugün görüşmemiz zor. Sen bugünü arkadaşının evinde geçir bence, yarın için bir haberleşiriz, dedi. Telefonu kapattığımda bir kültür merkezinin birinci katındaydım. Ve yukarı aşağı gezip duruyordum. Aynı içimdeki düşünceler gibi, gezinmelerim de düzensizdi. Neyse, Serkan'la beraber bir etkinliğe gelmiştik ve ben bir an önce buradan ayrılıp, onun yanına gitmek istiyordum. Senin olmadığın bir yerde mutlu değilim demek istiyordum. Heh, ona bana nasılsın diye sorduğunda. Ama olmayacaktı bu. Bu cümleyi ona kuramayacaktım. Çünkü bunu baskı yapmak olarak adlandırıyordu. Evet, baskı yapmak. Bu sözlerimle ben onun üzerinde bir sevgi baskısı kuruyordum. Ve bu baskı onu benden daha da fazla uzaklaştırıyordu. Bana baskı yapma diyordu. Zamana bırak. ''Şu süreci atlatmalıyım. Sonrasında konuşuruz.'' ''Oluyor mu?'' diye. ''Hem belki de ben sana karşı aynı şeyleri hissetmiyorumdur.'' ''Belki de hissediyorumdur.'' demişti geçen yılki konuşmamızda. ''O da belki'nin peşindeydim bende. de.'' ''Evet, o belki'nin peşindeydim.'' ''Belki de o haklıydı. Bir hayaleti seviyordum.'' ''Aynı akşam bir otele yerleştim. Geçen yıl kaldığım yerde.'' Ne tesadüf ki aynı oda denk geldi. O kadar ki cep telefonumdan internete direkt bağlandı. Geçen yıl değil, sanki geçen hafta buradaydım. Halbuki bir yıldan, evet bir yıldan da fazla zaman olmuştu. Onunla aynı şehirdeyim ve yine onu çok az göreceğim. Oteldeki saatlerimde gözlerimi tavana dikip bekliyordum. Tek göz odada tavandan büyükçe bir pencere vardı. Çatı katı olduğu için üçgen şeklindeki tavandan sanki bir kaydırak sarkmış gibiydi. Pencere içeriye kadar giriyordu. Ee, geç bir saatte uyudum. Tam 15 yıldan fazla süren yalnız başına uyumama sorunun, sorununu bu odada çözmüştüm. Ve geçen yıl tam 5 gece uyumuştum bu odada. Evet aslında bu oda bir şeyin de miladıydı benim için. Sabah olduğunda odadan çıkış yapmam gerekiyordu. Bense bu benim için önemli olan odada kalmak istiyordum. Resepsiyondaki odayı verdik dedi. Şu aralar çok turist geliyordu ve o turist kafilesini taşıyan şoförlerden biri benim odamda kalacaktı. Sırtıma ağır çantayı yükleyip oradan çıktım. Bir otostopçu görüntüsüyle yollarda yürüyordum. Serkan'ı aradım. Bu akşam onda kalacaktım. İzmir'de ailesini ziyarete gelmişti. O aile ziyaretinin... Arasına çok girmek istemediğim için dün onda kalmamıştım. Bugün biraz da ona sığınacaktım. Evine vardım. Kamyondan yük indirir gibi indirdim çantayı yere. Annesi ve babası salonda oturuyordu. Artık koa hastası olan annesi nefesinin içine sözcükleri yedirerek konuşuyordu. Yıllar önce bu eve geldiğimizde dostumla yaptığımız sohbetleri anımsıyordum. Salonda büyükçe bir divan, ve annesi hep divanda kalıyordu. Önünde ilaç şişeleri ve yüksek sesli bir televizyon. Serkan, annesi için çok oturmaktan artık ayaklarında kireçlenme başladığını anlatmıştı. Bedeninin tüm enerjisini, sözleri almıştı. Arkadaşımın yaklaşık 4 ay önce ikizleri olmuştu. Bana sürekli hala evlenemedin eleştirileri geliyordu. Artık 39. yaşımı bitirmeme 2 ay kalmıştı. Neden evlenmedin? Sorusuna arzu ettikleri karşılığı veremiyordum. Annesi geleneğinden şikayet etmeye başladı. Evlendiklerinden beri sadece bir kere ziyaret etmişti onu. Tam 3 yıldır evliler, evliliğin bu tarafını tekrar tekrar test ediyorduk. Sonuçta aileler de evleniyordu. Ama buradaki aileler tam olarak evlenememişti sanki. Bu sorgulamaları bırakıp Ayşegül'ü düşünmeye başladım. Ne yapıyor acaba? Bugün görüşmeliyiz. Bir mani çıkmamalı. Çantayı onların evlerine bırakıp dışarı çıktım. Senede bir gün şarkısı gibi yılda bir görüyordum onu. Aşık olduğum kadını yılda bir kere görüyordum ama onu tüm yıl konuşuyordum. Onu ne kadar çok insana anlattığımı fark ettim. Belki de yapmamalıydım bunu. İşin büyüsünü kendi kendime kaçırıyordum. Olmayan büyüsünü. Mezun olduğum okula gittim. Ağustos ayında tabii ki kimse yoktu. Yine tüm yaşadıklarımı temize çekmek ister gibi yürüdüm yollarda. Okul buradan taşınacakmış. Onu görmeme birkaç saat vardı. Bir aşık kendini yazabilir mi? diyerek bunları yazmaya başlamıştım. Şimdi de söyleyeceğim sözleri düşünmeye başlamıştım içimde. Okulun hemen karşısına denk gelen bir kafede aşağı yukarı 37 derece bir güneşin altında duruyordum. Güneşle saklambaç oynamayı bırakıp telefona sarıldım. Mesaj yazdım. ''Acele etme, uygun olduğun zaman yaz.'' dedim. Bir yandan da düşünceli olduğumu göstermek istiyordum. Yanıt geldi. Narlıdere'den güzel bahçeye doğru yola çıktım. Geçen yıldan sonra onu ilk kez görecektim ki genelde onu yılda bir kere görüyordum. Onunla görüştüğüm bir günü tüm yıla yayıyordum. Benim onunla tanışmama vesile olan Özlem söylemişti. Dünkü konuşmasında. Geçmiş anıların seni ayakta tutuyor. Bunlara sarılmışsın. Beni az tanıyor ama doğru, evet doğru bir saptama yapmıştı. İstanbul'da mutsuzum ve sıkılıyordum. O yüzden yıllar önceki İzmir anıları benim için tam bir can simidiydi. Bu can simidine sarılmayı da seviyordum. Birkaç kişiye danışarak geldim güzel bahçeye. Geçen yıl onunla tanıştığımız yer olan güzel yalıda oturmuştuk. İçinde yine güzel sözcüğü geçen bir yerde olacaktık. Onunla görüşeceğim andara hoyratça sarılmıştım. Böyle pençesini geçiren aslan gibi. Öyle ki bırakmak istemiyordum. Buradaki bekleyiş bile zamanımı anlamlı hale getiriyordu. Onun için bir şey ifade etmeyeceğini biliyordum. Hava sıcak olmasına rağmen sert bir rüzgar vardı kumbaraya atar gibi atıyordum düşüncelerimi esen rüzgara. O ise inatla yürüdüğüm yolun aksine esiyordu. Sahile indiğimde en dingin yeri arıyordum. Dikkatimizi en az dağıtacak olan yeri. Şimdi burada oturacağız ve ben yine o yitik sözcüklerimle onu sevdiğimi söyleyecektim. Bunun için tam bir yıl beklediğimi ve bu bekleyişi de yanımda getirdiğimi anlatacaktım. Ben öğrenciyken en fazla... Balık restoranlarının olduğu yer olarak biliyorduk buraları. Çok fazla yer yoktu. Güneşin batışını dikine kesen bir yer aradım. Salıncağı olan bir yer buldum. Oraya oturdum. Hafifçe sallanmaya başladım üzerinde. Zaten düşüncelerim de sallanıyordu. Aynı onun gibi. Garson yanıma yaklaştı. Saçları gürü genç bir çocuk. Aslında astronomi okuyormuş. Bunun üzerine fazla konuşmadık. Hem e, benim konuyla ilgili bilgim az, hem de e, yani bunun üzerine çok konuşmak istemedi. Güzel bahçeli, zamanında hiç değeri yoktu buraların. Son on yılda inanılmaz değer kazandı dedi. Peşinden de gururla ekledi. İyi ki bizimkiler bir yer ayarlamış buradan. Zamanında değersizdi. Konusu zaten çok aşina olduğum bir şey. Garson, genç, anlatmaya devam etti. Sen şimdi buranın böyle olduğuna bakma abi. Akşam saatinde yer bulamazsın. Öyledir. Güzel yer. Sadece ben vardım orada. Güneşin her hareketini takip ederek denizle birleştiği yere bakıyorum. Huzur, hüzün, her şey karışmıştı içimde. Bir yıldan fazla süredir beynimin içinde dönüp duran kadınla buluşacaktım. Birkaç saat sonra. Bir derece daha kararmıştı hava. Boşalan çay bardağını hafif bir töbessümle topladı Garson Çocuk. Astronomi öğrencisi Garson Çocuk, bir arkadaşıyla sessiz gülümsemelerle karışık bir şeyler konuşuyordu arkadaşıyla. İşimde büyük bir satranç tahtası, piyonlar darmadağın, o yüzden sözcüklerim o piyonlar gibi. Neyi nereye koyacağımı kestiremiyordum. Bunları bile yazıp yazmamaya kolay karar veremedim. Benden başka kimsenin önemsemediği bu duyguları birazdan gelecek olan kadına söylemek... Ne derece mantıklıydı. Deniz ve köpükleri. Köpükleri geçen zamanın, geçen zamanın denizin kenarına süpürür gibi adeta Halil'in halının altına sokuyordu dalgaları. Her şehrin denizi farklı fısıldar. Çünkü yılları sünger gibi çekmiştir içine. Deniz nasıl kendine ait olmayanı geri kusuyorsa, kendine ait olanı da hemen alıyor içine. Buranın denizi de bu semtin tüm dinginliğini almış. Biraz gecikti. Olsun. Ben de tam sözcüklerimi hazırlayamadım zaten. Neden rahat değilim? Neden rahat değilim ona karşı? Neden hep sözcüklerimi hazırlamam gerekiyor? Seni bu geçmiş ayakta tutuyor. Onunla konuşurken yıllarımı nasıl boşa harcadığımı daha iyi görüyordum. Oturacağımız yere karar veremezken ben sürekli fark etmez diyordum. Bir arkadaşım söylemişti. Erkek fark etmez dememeli. Fark etmezi kadın der. Net ol ve kadını oraya götür. Hiç de uyum sağlayamadım böyle sözleri hayatım boyunca. Ezberlediğim bir şeyi uygul uygulayamadım. Belki de öyle yapmalıydım. Ayşegül sürekli kendinden söz ederken ben kararlı olabileceğim bir şeyler yapmalıydım. Saatler daralıyor. Uzun yoldan geldiğim ...ve ona göre takıntı yaptığım kadını saatlerce dinlemek istiyordum. Onunla yatak odasında da olsak, bir otel odasında da... ...onunla yapmak istediğim tek şey sözcükleri, sözcüklerimizin sevişmesiydi. Bu zamana kadar biriktirdiğim kaç tane hırs varsa yakama yapışmıştı doğan. Bu düşünceler benim onunla İstanbul-İzmir arasındaki yolun kaç kilometre olduğunu konuşmama neden oluyordu. Ya da buna benzer nesler konular... ''Sanırım pek içki içmiyorsun.'' dedi. ''Özel anlarda.'' dedim. Bu onlardan biri değil. Rahat konuşuyordum karşısında. Rahat ve sıkılmadan. O zaman o korktuğum aç, aşk sözcükleri ortaya çıkmayacaktı. İçimdeki yanardağı püskülse bile yakmayacaktı o sözcükler. Ona ulaşana kadar soğuyacaktı. Aslında çok berbat bir durumdu. Çok da şaşırtıcı değildi aslında. Aşık olduğun insanın sana aşık olması mümkün değildi. Aynı gökyüzündeki iki yıldızın çarpışma olasılığı gibi. Milyarda bir. Dünyanın en ünlü yazarlarından Frederick Bagenberg'in bile kitabında ''Çok mutluyum, en sonunda hoşlandığım kadın da benden hoşlandı.'' diye yazmış. O bile bunu çok zor yaşamış. Ben de bunu kabullenerek konuşuyordum. Havanın karanlığı bir tık daha arttı. Daha da zayıflamıştı sanki. Ona seni ilk gördüğüm zamandaki e, kilondasın dedim. Dediğim tarih 15 yıl önceydi. Bilmem böyle şeyleri sen daha iyi hatırlıyorsun dedi. Denize yakın bir yerde oturuyorduk. Belki de gözlerinden kaçmak için arada ufka bakıyordum. Kesik kesik nefes alıp verirken de ona bakıyordum. Kimisi yaşıyor, kimisi yazıyor. Ben zaten yıllar önce yazan tarafı tercih ettim. Çoğu zaman gereksiz de geldi yazdıklarım. Ama hayatı sayfalara şikayet etmekten vazgeçemedim. Ayşegül'le konuşmamız bittiğinde ağır adımlarla yürümeye başladık. Bir siyah jip arabaya binip uzaklaştı. Kaldığım otele dönerken her şeyi, her şey gibi yaptığımı ve hiçbir şeyin sağlanmasını yapamadığımı gördüm. Evet, en azından geçen yıldan ders almalıydım. Alamamıştım. Ertesi gün Ayşegül'le benim tanışmama vesile olan Aynur'la sözleştik. Onunla konuşmaya giderken onu gördüğüm gibi şakayla karışık, e, şakayla karışık hepsi senin yüzünden dedim. 2000 evet 2003 yılının Temmuz ayından Ayşegül'le yine bu kafede tanışmıştık. Mekanın adı mekanın adı yine değişmemiş. Çevresindeki tüm kafeler yine değişmiş o kalmış. Gülerek protesto etti bu yaklaşımı. Aynur da şaşkındı. Bunca yıl sonra bu kadına karşı bu duygularımın nasıl tekrar tekrar alevlendiğine. Daha çok o konuştu bu sefer. Onun yanına gittin Antalya'ya da. Şimdi buraya geldin onun için. İki haftada beş kilo verdiğini söylüyorsun. Daha güzel görünme çabası adına. E, bu kadar çaba sarf ettin. E, bu kadar yaptığın şeyin karşılığında bir şansı bence hak ediyorsun. Ama sana vermiyor o şansı. Ama bu seni hırp hırpallamıyor mu? Hı? Hiç mi soğumuyorsun? Sonuçta sen de bir insansın. Ve kendine bu konuda kötü davranıyorsun. Seninle bu gece görüşmek konusunda şartları zorlamalıydı. Yorgunum deyip kapattı. Öylesine aşıksın ki e, gözünün önünde büyülü bir perde var. E, onun ardını görmüyorsun. Normalde bir insanın kızacağı şeyler sana herhangi bir şeymiş gibi geliyor. Bilmiyorum, böyle aşık olmak sen buna aşk mı diyorsun? Aynur bunları söylerken hiçbir sözcüğü şaşırtıcı gelmedi bana. Evet bu aşk değil. Hatta aşkın gölgesi bile değil. En azından yani en fazla karşılıksız bir aşkın cümleleri. Ayşegül zihnimi neden bu kadar meşgul ediyor? Hı? Özlem konuştukça ben de neden bu kadar kendime kötü davrandığımı sorguluyordum. Sonra yine kendinden emin bir şekilde devam etti Aynur. İstanbul'da çok mutsuzsun. Çok canın sıkılıyor. O yüzden buradaki anılara bu kadar sığınıyorsun. Çünkü seni ayakta tutan şey bu. Bundan besleniyorsun. Aslında son söyledikleri tuhaf gelmişti. Bundan beslendiğimi hiç düşünememiştim. Yine de onu aklımdan çıkaramıyordum. Her seferinde ondan soğumama bir şey engel oluyordu. Aşkı yaşamak için biraz daha bonus gerekli. Sinan'la araştık. DVD izlemek için. Açıkçası böyle bir filmi Sinan'la izlemek istemezdim. Sinan da aynısını isterdi. Yapacak bir şey yok. Yalandan çantamda gezdirdiğim notebookla yürümeye başladım. O ünlü kahveci de buna yazı yazacaktım ama şu an evimde pijamalı şekilde yapıyorum bunu. Filmi izlerken asla böyle bir hayatımız olmayacağını biliyorduk. Kendim gibi sıkıcı biriyle filmi izlemek bence gayet mantıklı. Bir Fransız filmi ve yazarının neredeyse tüm kitaplarını okudum. Kuruyemişleri tıkınmaya devam ediyordum. Dün baktım sadece iki kişi beni okumuş ve o iki kişi için bugün yazmaya devam ettim. Bize zamanın çok değerli olduğunu söylüyorlar ya da bunu anlamak için biraz yaş almak gerekiyor ne yazık ki. 20'li yaşlarımda zamanın sonsuz bir kavram olduğunu düşünüyordum. Şimdi 30'lu yaşlarımın sonundayım ve 10 sene öncesine göre aşağı yukarı 10 kilo daha ağırım ve zaman çok değerli. O yüzden onu buraya kayıt altına almaya geldim. Sadece iki kişi okusa da. Evet, aşkı yaşamam için biraz daha bonus gerekli. Çok sıkılıyorum ve bana yazdıran şey bu. Evden dışarı çıkmak için dayanılmaz bir arzu duyuyorum. Birileriyle buluşacağımdan değil. Yine 20 yıllık sırt çantama bu notbuku tıkıyorum ve kafeye doğru yol alıyorum. Önemli bir şey yapıyormuşum hissini vermek için. Uzatmalı ilişki dedikleri. Aynı mıy mıy hallerle uyandım. Yataktan doğruluşum da aynı nazlıktaydı. Kraliyet kahvaltısına gidiyorum sanki. 95 kilo olduğumu üstüne basa basa herkese söylüyorum. Onlar da gönlümü almak istercesine. Olsun, boyun uzun diyorlar. Ne, ne, 105 e 5 kalması ne de 1.85'e yakın boy. Önemli değil. Önemli olan dışarı çıkarken KPSS hazırlık cevap kitabını çantama tıkmam. Anayasa yazıyor üzerinde ve bu kavramla sınav dolayısıyla ilgileniyorum. Neyse çok da bir şey yazmak istemiyordum aslında üzerine. Orhan Veli'nin dediği gibi. Sevişmek zenginlerin harcı. Oyuncu Şevket Süha Tezelle görüştük. Eski arkadaş mı? İlginçtir. Herkesin sevdiği biri. Yani ona gidip sevdiğinizi söylediğinizde e, ne olacak beni herkes seviyor diyebilir. Uzatmalı ilişki meselesini onunla da konuştuk. Bir işe yaradı mı bilmem. Kahve satan çocuk onu tanıdı. Konuştuk mesleki rahatsızlıklarından da. Benim onun gibi herkesin sevdiği bir adam olmam mümkün değil. Ben Şevket Süha Tezel miyim? Kibar bir kadının, kibar kadının çantasını gezdirmesi gibi. Gezdirdim KPSS, Anayasa Kitapçığını. Romanımı satan kitapçının önünden geçtim. Süheyla, e, Süha'yla, Uzun uzun oturduk ve şöhretinden dolayı onu onu tebrik ettim. Yolda yürürken uzatmalı ilişki ne demek diye düşündüm. Yol o kadar uzun olmadığı için düşüncem çabuk bitti. Evet, sıkıldım ve bu sözcükler onu sıkınca ortaya çıkıyor. Nebi'yleyim. Nebi Oktay Demirel'e. Televizyonda Fahir Atakoğlu çalıyor. Nebi, seni dinleyen kulakları dedi. Ardından yaptığı maymunluğu seçemedim. Bu odaya iki kişi nasıl sağabildiğimize şaşırıyorum. Yeni evimde adaptasyon seanslarındayım. Kim bu adam dedim. Fahir dedi. Vav wow dedim. Ben de gülmeye başladık. Niye güldük? Ne bileyim kardeşim. Pazar günü geç başladı. Geç yatıp geç kalkma alışkanlığı kazandım. Hiç istemeden. Uzun zamandır şuraya yazdığım aitsiz yazılarımdan uzaktayım. O yüzden biraz da zorluyorum kendimi bu cümleler için. Yumurta yemeye başladım. Eskiden çok güvenli şekilde kaşındırıyor diyordum. Yıllar önce buralara bir şeyler yazmaya uğraşıyordum. O zaman taşırabiliyordum bu sözcükleri sayfadan. Artık yazdıklarım bile boş sayfanın satır çizgisi. İksizliğim. İşte bu yüzden hep ne yapmak istediğimi merak ettim. Bir düğüne çağrılmıştım o akşam. İzmir'e gelişimin ikinci akşamıydı. Her gittiği şehirden çok şey bekleyenin sevinebileceği bir davetti. Giderken dağınık bıraktım eşyalar bana bakıyor. Her şey dağınık kaldı bende gittiğimden beri. Işıksız odaya girdim. Bavul saatlerdir elimde. Ama karanlıkta dokunduğumda tanımayacak kadar yabancıymışım bu bavula. Evet. İçinden zorla birkaç giysi çıkardım. Bavulu açmak istemedim. Kimin evleneceğini bilmiyorum. Onları çok uzaktan seçebildim. Sadece iki insan için kalabalık olanlar burada şimdi. Kapıya ne diyeceğim şimdi ben? Düğünde yapılması gerekenler bize hep anlatılırdı. Biz ise o nasıl davrandığını bir türlü anlayamadığımız tül perdeli şekerleri gildiğin yanından çalmanın çok eğlenceli olduğunu bildiğimiz için severdik düğünleri sadece. Gülümseme şiddetleri kapıya yaklaştıkça artıyor. Kapıya yaklaştım, düşündüğüm soruyu sordu bana kapıdaki takım elbiseli. Önüne vuran ışıklardan dolayı ilk önce kravat tokasını, sonra da yüzüğünü seçebildim. Kız tarafı mı, oğlan tarafı mı, bu beni daha da korkuttu. Buraya birini görmeye geldiğimi, düğüne girmek için zorlamayacağımı birileri yerime söylesin lütfen. Cevap veremedim. 19.30 düğünümü dedi. Evet dedim. Bir şeyin başlama saati bugün ilk defa işime yaradı. Onları rakamla betimlemek, benim de kolayıma geldi nedense. Onu gördüm. Ayşegül'ü. Evlenen abisinin yanındaydı. Kalabalıkta tebrik edilmeyi bekliyor. Neredeyse yüzünü yırtan bir gülümsemeyle gelin ve damadın yanında tebrik etmeye gelenleri önce o karşılıyor. Daha fazla yapancı olmamak için tebrik etmeye gidemedim. Eve döndüm. Eşyaların yüzleri değişmemiş. Çantamın yine aynı köşesindeler hepsi. Vücudumun kıvrımlarına heyecanına dayanamayan o sökük kazıkları tıkıştırmaya başladım çantanın içine. Aldığım tek kişilik bay koltuklu otobüs biletimi çıkardım katlamadan. Her seferinde sevdiklerinize kavuşturur iddiasında bulunsa da bu bileti hiç bu bilete hiç inanmadım. Çünkü tam tersine hep ayırdı bugüne kadar. Kaset, kitap ve belli karşılığı. Olan eşyalardan uzak durdum. Onlara bakıp da bu odanın hayalini kurmak için çok yaşlı bir saati seçtim. Çantayı ağırlaştırmamasını istedim eşyaların. Her gördüğüm şey gibi onlar da az olursa iyi bir şey yapmış olmaz mıyım bu sefer?